Merhaba. Ben Rabia. Bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberim. Ee, bu haftaki konumuz Küba Çocuk Tiyatrosu kumpanyası. Konuğumuz ise La Colonita'yı temsil eden Gülserin Hanım. Bizlerle beraber. Merhaba. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba ben esasında hani doğrudan La Comunita'yı temsil etmek gibi bir onuru taşımıyorum. Hani onu açık söyleyeyim. Arada organik bir bağlantı yok henüz. Daha gönüllü bir temsiliyet bu Türkiye'de yaptığımız şey. Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ve biz dünyadaki bütün Küba Dostluk Dernekleri gibi Küba'daki bir takım değerli ve önemli kurum ve kuruluşlara çalışmaları kendi ülkelerimize, kendi ülkemizin gündemine taşımak ve burada insanlarla paylaşmak istiyoruz. Hani böylesi bir ilişkiden kaynaklanan bir temsiliyet ilişkisi var. Onu söylemek istiyorum. Ee, peki La Colmenita ne demek ve nasıl başladı? Ee, şimdi La Colmenita küçük arı kovanı demek ve bir Küba çocuk tiyatrosu kumpanyası. Bu sene 20. kuruluş yıl dönümlerini kutluyorlar, sürdürüyorlar. 1990 yılının Şubat ayında başlayan bir çalışma. Ve şöyle söyleyeyim size, başında da hani grubun kuruculuğunu üstlenen kişi Carlos, Carlos Alberto Kramata Malberti. Biz ona kısaca Tim diyoruz daha doğrusu arkadaşlar ona kısaca Tim diyorlar ee, böyle başlıyorlar hani Tim'in bir lafı vardır ee, ben her şeyden önce pedagojik bir rehber olduğumu hissediyorum ve çocukların biçimlenmesi ve eğitimleri onların değerleri beni en çok ilgilendiren şeyler bunlar demişti bize. 1900, ...kendisi bir tiyatro e, yönetmeni ve tiyatro sanatçısı ve aynı zamanda pedagoji eğitimi almış olan da biri. 1990 yılında La Colme adlı çocuklara yönelik e, Küba'da çalışan bir çocuk tiyatrosu kumpanyası kurulmasını öncülük ediyor. İlk olarak 14 kişi olarak yola çıkıyorlar. E, 13 çocuk ve e, timden oluşan bir topluluk bu. Bugün 700'ün üzerinde çocukla birlikte çalışan ve sadece Küba'da değil hani Havana merkezde değil Küba'nın birbirinden farklı eyaletlerinde bütün Küba eyaletlerinde kurulu olan bütün hatta en ufak köylere kadar yayılmış olan küçük kumpanyalardan oluşan bir topluluk bu. Ve sadece Küba'da değil örneğin Venezuela'da İspanya'nın Sevilla bölgesinde. Ee, ve başka başka ülkelerde de küçük arı kovanları yani Lekol Mentalar, kuruluyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Ee, peki tiyatronuzun kuruluş amacı nedir? Şimdi yani şunu e, yani açıklamakta fayda var. Küçük arı kovanı yani La Colmenita, küçük tiyatro yıldızları ve sanatçıları yetiştirmek üzere yola çıkan hani bu hedefle çalışan bir e, tiyatro kompanyası değil. Küba'da zaten bu işe üstlenen sanat okulları, çocukların ilk çalışan sanat okulları da mevcut. E, La Colmenita'nın hedefi öncelikle çocukların hepsini yani bütün tiyatroda bütün çocuklara yer vardır ile yola çıkan bir çocuk tiyatrosu kampanyası Ve tiyatroyu e, ve elbette tiyatro aracılığıyla sanatı bütün çocukların gündelik hayatlarına, e, çocuklar aracılığıyla ailelerin, sıradan ailelerin gündelik hayatlarına yerleştiren, e, onların kendilerine daha rahat ifade etmelerini sağlayan, e, gelişimlerini ve işte bilinçlenmelerini, e, sağlıklı bir ortamda yürütmelerini sağlamayı hedefleyen bir organizasyon. E, Şöyle bir özelliği var hani bugün e, Kormilita'da başrolde oynayan sahnede başrolde oynayan bir oyunu ertesi gün aynı oyunda ışıkçı olarak da görev yapabiliyor veya bir sonraki oyunda işte korada da bilmem kaçıncı eleman olarak şarkı da söyleyebiliyor. Dolayısıyla kimsenin sabit bir görevi yok Le Cormenta tiyatro grubu içerisindeki çocuklarda. Sahneye çıkan herkes eşit görev dağılımına sahipler, eşit sorumluluğa sahipler ve ellerinden geldiğince herkes yeteneği ölçüsünde, yapabildiği ölçüde ee, çalışmalarının sonucu olarak yani verdiği karşılığı olarak tiyatronun bütün organizasyonunda bütün görevlerinde farklı roller üstlenebiliyorlar zaman zaman. Ee, tiyatronuzda ne gibi konular yer alıyor? Ee, bu bir çocuk tiyatrosu. Dolayısıyla e, çocukları ilgilendiren bütün konular diyebiliriz. Hani ne gibi oyunları oynadıklarını söylersek şunu diyebiliriz. Hani mesela Andersen'den masalları canlandırmışlardı. Aslında bu yani şöyle söyleyeyim ben size. Le Türkiye ilk gelişi değil. 2008 yılında da devlet tiyatrolarının bir konuğu olarak her sene siz de biliyorsunuzdur elbette. 23 Nisan'ı takip eden haftada Küçük Hanımlar Küçük Beyler diye bir tiyatro festivali, uluslararası bir tiyatro festivali düzenleniyor Türkiye'de. 2008 yılında devlet tiyatroları bizim aracılığımızla Le da davet etmişti. Ve Le Cormenta Türkiye'ye ilk olarak o zaman gelmişti. Ee, o zaman bize Andersen'dan masalları oynamışlardı ve Beatles şarkıları eşliğinde Külkedisi'ni izlemiştik mesela. Çok hani özgün bir yorumlum olmuştu. Bir yandan 2000'li yıllarda geçiyordu, bir yandan Andersen'dan masallar e, anlatılıyordu, bir yandan da e, 1960'lı yılların müziğini izlemişti. Dinleme fırsatı buluyorduk. Özgün çalışmalardı. Ee, kendi müzikalleri var. Bunun dışında bu sene ilk olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni bir uyarlamasını gerçekleştirdiler. Çok değil bundan iki ay önce Havana'da galası yapıldı bu çalışmanın. Ve Türkiye'de de bunu sahneleyecekler. Ee, nasıl bir grupla çalışıyorsunuz? Kaç yaşındaki çocuklar yer alıyor bu tiyatroda? Şöyle söyleyeyim yani ağırlıklı olarak okula giden çocuklardan oluşuyor öyle söyleyeyim. Ee, ama hani 4 yaşından 15 yaşına kadar bütün çocuklara açık ee, 15 yaşında çocuklarla kolimenteden mezun oluyorlar ve ondan sonra hayatlarına başka bir şekilde devam ediyorlar. Ee, yani başka bir şekilde değilim zaten lekolmenite çocukların hani okul ve ev aile hayatlarının ee, yanında devam eden bir çalışma Bütün hayatlarını ele geçiren bir e, tiyatro çalışması değil bu ee, Şimdi ben size hani biraz da notlarıma bakıp kopya çekerek e, Türkiye'ye kaç çocuk geleceğinden bahsedeyim Türkiye toplamda 17 çocuk geliyor ee, Bunlar ağırlıklı olarak 8-14 yaş aralığında ee, Ve bu çocuklar hani, e, En küçükleri de 5 yaşında olan Maria Carla atlı bir e, küçük kızımız. Onun dışında işte 8, 9, 10, 13 ve 14 yaşındaki çocuklardan oluşuyor. Teşekkürler. Türkiye'deki oyununuz ne zaman sergilenecek ve nerede sergilenecek? Şöyle söyleyeyim yani iki ayrı esasında Türkiye'de üç farklı kentte oynayacaklar. Ee, i̇lk olarak İstanbul'a geliyorlar ee, İstanbul'da 16 ve 17'sinde birer oyunları gerçekleşecek 16'sında yapılacak oyun ee, Selam Çeşme Özgürlük Parkı Amfetiyatrosu'nda gerçekleşecek Kadıköy'de ee, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin şiirli ve müzikli böyle bol danslı sonunda salsalı bir uyarlamasını izleyeceğiz hep birlikte diye ümit ediyoruz İlk ee, 17'sinde yine aynı yerde Kadıköy'de Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfi bu sefer onların bir klasikleri haline gelen Küçük Hamam Böceği Martina oyunu sahneleyecekler. Bu da bu müzikal, de oldukça hoş ve özgün bir müzikal hayvanlar dünyası arasında geçen ve bir aşkı, evliliği ve umudu anlatan hani umudu asla kaybetmemek gerektiğini anlatan ve başta ee, hani çok da kopya vermeyeyim ben burada nasıl <gülüyor> ee, bittiğini söylemiyorum ama oldukça eğlenceli ve e, hani keyifli bir sonla e, biten bir oyunumuz. Sonrasında Eskişehir'e geçecekler e, 19 itibariyle e, ve 19 Ağustos Perşembe akşamı Eskişehir'de bir oyunları gerçekleşecek. E, ardından Ankara'ya geçecekler. Ankara'da Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Le konuk ediyor ve onun salonlarında oynayacaklar. 21 Ağustos Cumartesi akşamı da yine Ankara'da Çankaya Belediyesi Le konuk edecek ve Yılmaz Güney sahnesinde oynayacaklar. Yine Küçük Hamam Böceği Martin oyununu. Sonra tekrar uzun bir yolculuk ve çocukla biraz yoracağımızı kabul ediyoruz. 23 Ağustos 22 Ağustos gibi tekrar İstanbul'a dönüyorlar ve 23 Ağustos günü pazartesi akşamı Kadıköy'de Nazikmet Kültür Merkezi'nde bir oyunları daha olacak. Bu sefer 5 Kübalı Kahraman adlı bir oyunlarını gerçekleştirecekler. Türkiye'ye en son geldiklerinde 2008'de bize bizi bilgilendirmeden küçük bir sürpriz yapmışlardı ve Nazım et şiirlerinden oluşan ufak kısacık bir oyun gerçekleştirmişlerdi. Hani bu sene de belki öyle bir sürpriz gerçekleştirip biraz daha hani kendi ülkemize özgün bir sanatçının çalışmalarından kısa bir oyun sergileyebilirler. Henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz ama şey yapabilen bir sürprizler olarak bunu da bir oyunlarının sonuna ekleyeceklerini ümit ediyoruz. Peki yıllardır bu tiyatro nasıl devam ediyor? Ee, zorlukları var mı? Varsa neler? Şimdi e, zorlukları var. En büyük zorlukları ne? Şöyle söyleyeyim size. E, yani e, nasıl diyebilirim? Bir yangın yaşamışlardı mesela 90'lı yılların ortasında ve bu yangında bütün sahip oldukları... Ee, dekor malzemeleri kostümler vesaireleri kaybetmişlerdi ardından onları toparlamak da zorlanmışlardı. Burada biraz şey değinmek gerekiyor aslında. Küba nasıl bir yer? Bu tür çalışmalar nasıl gerçekleştiriliyor vesaire vesaire diye ona bakmak lazım. Yani Küba çok yoksul bir karayip ülkesi. Hele bu tiyatronun ilk yola çıktığı yıl olan 1990 yılda Küba için çok önemli bir yıl. Çünkü Küba'da özel dönem olarak adlandırılan oldukça zorluklu bir periyodun başlangıcı ve esasında bugün hala devam eden ve etkisinin hissedildiği bir dönem. Ee, bir anda bütün e, dış pazarının kaybettiği ve e, nasıl söyleyelim e, her şeyleriyle birlikte e, cidden hani yoksulluğun yokluğun içine düştükleri bir dönemde... E, devlet hani Küba devletinin ve kültür bakanlığının elbette katkıları ama biraz da sadece çocukların değil hani sadece devletin katkısı değil aynı zamanda oradaki halkın katkılarıyla oluşan bir şey. Yani e, Le e, sahne alan çocukların, çalışan çocukların aileleri aynı zamanda onların kostümlerini dikiyor. Ee, ...getiriyorlar götürüyorlar hatta e, oyunları e, çocuklarıyla birlikte prova ediyorlar. Onlar da sahneye çıkıyorlar. Ee, biraz hani çocuklarının yaptığı işe onlar da aşina oluyor ve ne yaptıklarından haberdar olmaları için... ...onların oyundaki rollerini e, kopyalıyorlar ve sahneye onlarla birlikte çıkıyorlar. Birlikte rol alıyorlar vesaire. E, kostümleri birlikte hazırlıyorlar aileleriyle birlikte öyle söyleyeyim size. Bunun dışında da e, hani tabii Kültür Bakanlığı'nın e, tamamıyla katkılarıyla yola çıkıyorlar. Müzik aramızda bugün La Cormenta'dan şarkılarımızı dinleyelim istedik. E, şimdi hep beraber müziğimizi dinleyelim. Dinledik. Şimdi Gülseren Hanım'la beraber tekrar birlikteyiz. Tamam. Ben UNICEF'in iyi niyet elçisi diye bir şey biliyorum ama bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Bundan biraz bahsetmeye çalışayım. Hani gayet sınırlı dağarcığımla öyle söyleyeyim size. Şimdi... Şöyle bir özelliği var. Ee, bu kuruma hani bu unvana e, sahip, Küba'daki ilk ve tek kurum, e, Le Corrente e, Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası. 2007 Ekiminde veriliyor, 3 Ekim 2007'de bu unvan onlara ve e, nedeni de şu, çünkü Le yaptığı işi sadece işte Havana merkezde e, bir e, Hani işte 50 veya 100 tiyatro sanatçısı yetiştirmekle sınırlı kalmıyor. Örneğin ilk e, uluslararası turnelerini kendi kapı komşuları olan ama aynı zamanda da dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'ye gerçekleştiriyorlar ve Haiti'deki çocuklarla birlikte bir çalışma yürütüyorlar. Ee, geçtiğimiz senelerde işte depremle sarsılan Pakistan'a gitmişlerdi ve oradaki e, deprem çocuklarına yönelik program yapmışlardı. Ee, aynı şekilde şeyden e, açlıktan kırılan Afrika ülkelerine gidip Afrika ülkelerindeki çocuklarla ortak çalışmalar yapmışlardı. Ee, belki de hani bu iyi niyetli çalışmalarından ötürü onlara UNICEF bir iyi niyet elçisi unvanı vermişti diyebiliriz. Benzer ünvanları alan kimler var bizim ülkemizden Nilfer e, adlı sanatçımız var biliyorsunuz o da hani bu şey gereği hani taşıdığı bu ünvan gereği nerede bir e, felaket olsa doğal felaket veya başka bir türlü felaket oraya gidip e, oradaki çocuklara yönelik bir takım çalışmalar yapmayı Amaç edinmiş biri olduğu için verilmişti ona da. Ya, tam da taşıdığı bu misyon gereği bu hani sorumluluk duygusu yani geliştirdiği bu sorumluluk duygusu nedeniyle bunu yapmış derdim. Biraz bunda şunun da rolü var. Mesela örneğin La Colmenta'da tiyatro oynamak için çocukların ben hani özellikle... Şey, ...sohbetin başında... ...vurgulamıştım... Hani ...bir takım yetenek testlerinden geçmiyor bu çocuklar... E, ...yetenekli olmaları... ...işte ileride... E, ...bir diva olmaları vesaireleri... ...beklentisi yok hatta... E, ...böyle diva benzeri... E, ...nasıl denir... E, ...kişilik özelliği geliştiren ki... hani ...sahneye ve spot ışıklarının altına çıkan... ...hemen hemen her çocukta gelişebilecek... Doğal, ...doğallığıyla birlikte gelişebilecek şeylerdir bunlar... Ee, ve sonraki yaşamlarında bizim ülkemizde de bu e, televizyonlarda yayınlanan çocuk programlarında çok sık gördüğümüz. Sonraki yaşamlarında da kendi hayatlarına e, ciddi köstekler, e, dejenerasyona yol açabilecek bir takım e, işte komplikasyonların yaşanması diyelim. Onu engelleyecek. E, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama sadece bunu da yapmıyorlar. Örneğin e, kulakları hiç duymayan. Ee, bir sağırlar okulunda ayrı bir Lekolmenita kumpanyası kuruluyor Küba'da ee, veya bir görme engelliler okulunda bambaşka bir Lekolmenita çalışması yapılıyor ve onların kendi Lekolmenitaları oluyor. Ee, onlar hani hiçbir şekilde kulakları duymadığı hani ses duyusu gelişmedikleri halde. E, sahneye çıkıp dans edip e, şarkı söyleyebiliyorlar. Bu bunu bir, e, bu da hani e, engelli çocukların zihinsel ve başka engel, diğer fiziksel engelli çocukların e, sanat hayatına ve hayatın başka alanlarına tutunmalarını e, sağlayan bir çalışma. Bütün bu e, nasıl denir? Özgünlükleri ve çalışmalarında gösterdiği titizlikleri nedeniyle bu ödülün verildiğini düşünüyoruz biz UNICEF tarafından Lekol Menita'ya. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde danslı ve şirili uyarlamasını sahneleyecekler. Peki neden bu konu? Konunun içeriği ne? Evet ayın 16'sında yani 16 Ağustos Pazartesi akşamı Kadıköy'de sahneleyecekleri oyunun başlığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi. Elbette bunun şarkılı, müzikli vesaireli bir... Yorumu. Ee, neden? Çünkü e, bu sene yani 2010 yılı Le Colménie Kuruluşu'nun 20. yıl dönümü. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20. yıl dönümü. Ee, bu ikisini hani bu iki tarihteki denkliği bir araya getirip bir oyun e, sahneleme ihtiyacı duymuştu Le Colménie Tarım Şimdi de bu oyunlarını dünyanın çeşitli ülkelerinde e, çıktıkları turnelerde başka yerlerde paylaşmaya çalışıyorlar. Yani neden diyebiliriz? Biraz e, açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Hani Küba'da çocuk olmak başka bir ayrıcalık. E, hani Küba'da bulunduğum ve La Comunita'yı da ziyaret ettiğim hani sınırlı e, zamanda esasında bütün çocukların, yani keşke bütün çocukların ülkemiz dahil her yerde Kübalı çocuklar kadar şanslı e, olabilmesini ümit etmiştim. E, çocukların Hani ülkemizdeki en büyük derdimiz nedir bizim? hani Büyük ihtimalle siz de yaşıyorsunuzdur bunu. Sınav derdi. Ee, İlk okulla başlar başlamaz. Hatta sonrasında işte 3. sınıftan itibaren koştur koştur annelerimiz tarafından dershanelere e, götürülürdük. Benim çocukluğumda da bu böyleydi. Maalesef bugün daha da artıyor. Bugünün çocukları bunu daha çok yaşıyorlar. E, sınavların adları değişiyor ama çocuklar 7-24 e, sürekli ders çalışır. Bir yerlerde bir kurslara gider vesaire konumundalar. Bunlardan azade bir çocukluk geçiriliyor Küba'da. E, çocuklar hani geleceğe dair nasıl e, okuyacaklarını, nasıl ee, yaşayacaklarını sağlıklı bir biçim yani sağlıklarını nasıl koruyacaklarını vesaireyi düşünmeden bir çocukluk geçiriyorlar ee, açıkçası e, ben de anne olmak üzereyim hani, e, çok yakın bir tarihte <gülüyor> kendi çocuğumu dünyaya getireceğim keşke e, Küba'da e, yetiştirebilsem diye aklımın bir köşesinde dur kalıyor bu soru ama ...hani maalesef bunu yapabilme imkanına sahip değiliz öyle söyleyeyim. Hani BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde sahip olunan... E, ...bütün kriterleri e, en e, bütün yoksulluğuna rağmen çocuklarına verebilmiş... ...hiçbir çocuğuna herhangi bir istisna göstermeden... ...eğitim, sağlık, e, beslenme, barınma vesaire gibi haklarının hepsini tanıyabilmiş bir ülke Küba... Üstelik de bunu bütün 50 yıldır süren ABD ablukasına rağmen yapıyor, ee, yapabiliyor öyle söyleyeyim size. Bu nedenle de 20. yıllarında özellikle bu oyun üzerinde, yani bu çocuk sözleşmeyi oyunlaştırmak üzerine geçmişlerdi. Bir Söz Küçüğün programında sonuna geldik. Ee, Gülseren Hanım'a bize verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim.